Resmi mahkeme kararıyla boşanan çiftler tekrar evlenebilir mi demiş izleyicimiz? E, nikah konusunda e, İslam dinine göre fıkhen, şeran, e, kara ile koca üç nikah bağıyla birbirine bağlı. Hı hı. Yani bu e, ayrı ayrı aylarda, zamanlarda e, bu boşama haklarını kullanabilirler. Evet. Yani bir boşama hakkı mahkemenin boşanmasıyla dinen de gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla e, kalan iki bağla evlilikleri arzu ederlerse devam eder. Hı hı. E, dolayısıyla mahkemenin boşaması bir boşamadır. Evet. Ama yine bir ay bir... içerisinde birden fazla da boşama lafı kullansa bu bir boşamaya tekabül eder. Görüşünü biz benimsiyoruz.